Sohbet tatil edilmez. Sohbet sözümüzdür. Allah ile sözümüz, sizinle sözümüz var. Yani Allah bir mani vermezse sohbet, aklımız başımızda oldukça inşallah, dilimiz konuştukça sizi bırakmayacağız inşallah. i̇nşallah. Siz de cemaati bırakmayın. Öyle hastayım, şuyum, buyum, ateşim çıktı falan. Ee, bahane etmeyin. Hiçbir şey bahane etmeyin. Perşembe akşam, Cuma gecesidir bu şimdi. Yarın Cuma. Bu mübarek gece burada sohbet kuruluyor. Sofra kuruluyor. Sudan bahanelerle o yana bu yana kaytarmayın. Yok, şuna gidiyorum, buna gidiyorum. Efendim, kabire gidiyorum, yatıra gidiyorum. alime gidiyorum, veliye gidiyorum. Yahu kardeşim. Bir ara tutturdular cemaatleri yeni o zamanlar kuruyoruz. 25 seneler var yani. Arkadaşlardan bazıları. Sohbete gelmemeye başladılar. Dedim hayırdır daha iyi bir sohbet bulduysan oraya git. Yok dedi Fatih Sultan'ı ziyarete gidiyoruz. Dedim, Fatih Sultan her dakika yatıyor orada. Sohbetten bir saat sonra da gitsen orada. Bir saat gitsen orada. Niye? Zuhurat var. Zuhrata göre o saatte gitmemiz lazım. O zuhurat şeytandandır. Yani şimdi bir insana zuhurat olsa ki bu sohbetin saatinde şuraya gideceksin. Ya orada ilim yoksa e, e, kabir ziyareti her vakit caiz. Bir saat önce de olur, bir saat sonra da olur. E şimdi sen illa da sohbete gelmemen için böyle fitneler çıkarabilirler. Şunu ziyarete gidelim, bunu ziyarete gidip şuraya gidelim. Bu Perçem akşam sohbete insanı getirmemek için çok oyun yaparlar. Cin şeytanı yapar, insan şeytanı yapar. Aklınızı başınıza toplayın. Sohbet benzin gibidir, buradan bir gıda almazsanız yaşayamazsınız, ondan sonra namazda bırakırsın. E, o arkadaşların çoğu sonra e, efendim iyi halde değiller şimdi, yani evvelce iyi haldeydiler. Sohbeti bıraktıktan sonra yok zuhurat, yok şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz veya takvalaşmış gibi göründüler ama şimdi yoklar hiçbir cemaatte yani, hiçbir cemaatte yoklar. Silinir gidersiniz Allah'ın divanından. Allah'ın divanından silinirsiniz. Cemaatte olduğumuz sürece Allah'ın dinde bizim muhtemelen. Cemaatten ayrıldık, helak oluruz biz. Bu sohbet, cemaat, büyük rahmettir, ayrılık, azaptır. Burada bu sofra kuruluyor. Efendi Hazretlerimizin e, kaddesallahu aleyhi izniyle, hatta emriyle bu sohbetler devam ediyor. Ben kaç defa bırakmak için de izin istedim. Alamadım. açma ne işler geldi? Bırakayım biraz dedim. Tabi tehlikeler şunlar bunlar hala da geçmiş değil. Mahkemeler devam ediyor bakın. E, evvelce de şey ettim. Alamadım izin. Bu söylenecek dedim. Sohbetler yapılacak buyurdu. Biz bu şekilde hareket ediyoruz yani. Onun için burada sohbete gelen adam efendim, ilim meclisine iştirak ettiğini niyet ederek inşallah. Tabi çok fazilet anlattım size. ilimle alakalı, bu meclislerin faziletiyle alakalı. Şimdi bu Risale'yi işte bitirmeye doğru yaklaşıyoruz. Birkaç derste daha İmam-ı Gazali Hazretlerimizin nasihatlerini dinliyoruz. Hakikaten hiçbir kitapta da kolayca bulunmayacak bir nasihatleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İmam-ı Gazali Hazretlerine karşı manevi alemde tabii. Arada kaç yüz sene var. Ama çok itibarı var, iltifatı var. Onun eserlerine karşı teveccühatı var. Onun için biz e, İmam-ı Gazali'ye mektubatın Daimam i̇mam Gazali'den e, efendim bahseder. Ondan kaynak alır. İşte ta felsefenin zemh hakkında, elestik itikadı hakkında efendim işte İbn-i Sina'ların, e, Farabi'lerin yanlış görüşleri, e, bu alemin kadim olduğu, cesetlerin haşr olmayacağı gibi insanı kâfir eden sapık görüşlerinde hep İmam Gazali'den ders örnek verir. İmam Gazali bir adama kâfir dediyse İbn Sina ile Farabi'ye kafir diyor. İmam Gazali İbn Sina ile Farabi'yi kafir diyor. Çünkü onlar alemin kıdemine kâil oldular. Ne demek? Yani bu dünya bu şekilde evvelden yoktuysa da bunun ham maddesi varmış. Gazmış, dumanmış, suymuş, buymuş ama o evveli yok. Yani halbuki evveli olmayan bir tek kim? Allah. Sen dersen ki şu şey de kadimdir. Kadim ne demek? Kıdem sahibi. Kıdem ne demek? Allah sıfatı, vücut, kadem, bekâvât, daniyet, mualevetül hâvâdiz kıyam bin evcî, kadem Allah'tan başka kadim varlık yok, sıfatları da kadimdir, sıfatları ondan ayrı değil. Ama sen dersen ki bu alemin evveli yok, evveli olmayanın nesi de olmaz, sonu da olmaz. O zaman ne oldu? Cesetlerin yani tekrar dirilme meselesi, yani alemin yok olma meselesi de günbürteye gidiyor. E Birçok çok âyeti inkâra gidiyor. E İmam Gazali bunlar tekrar ediyor. Şimdi. Şöyle bilim adamı, şöyle, işte i̇bn Sina'nın kitapları Avrupa'da okutuluyor, gavurlar bile işte Müslümanlardan öğrendi bu işi diye, onun tıpta eşşifa diye bir kitabı var. Yani 5-6 cidde bir kitap, tıp şeyinde. Yani göya Avrupa'ya karşı, gavurlara karşı da Müslümanların hünerini, bir de Türklük de var, yani onlar da Türklük de var, Türklerin şeyini falan, Gösterelim derken onlardan hep misaller veriliyor ben bakıyorum. Farkındaysanız İslami birçok dergi, basın, yayın, hoca, hacı konuşurken hep işte İbnü Sina hepsinden önce İbnü Sina buldu bu işleri falan. Şöyle ya Müslümanların önemini anlatmak için söylüyorlar bunu ama yani bir İslami Müslümanlığı tartışmalı. Dolayısıyla bu İmam Rabbani Hazretleri bu görüşü niye göre veriyor mektubatta? İmam Gazali tekfir etti diyor. İmam Gazali kafir dediyse bir adama ben de derim diyor. İmam Gazali Hucetül İslam. İslam'ın delili kabul edilen bize. Onun eserlerinden istifade ediyoruz. Efendim, sizin de anlayacağınız dilde konuşuyor. Yani çok ağır, zor, derin itikadi konular insanı boğar. Onun için halka burada konuştuğumuza göre sizin anlayacağınız dilden konuşuluyor. Tabii çeviriye bağlı, bizim de tercümemize bağlı ama yine kitabın esası da anlaşılır olması lazım. Onun için bundan sonra yine onun itikat kitabına diyorum başlayalım. Çünkü neden? Ee, ilmi kelamın derin meselelerine girmiyor. Yani bize şimdi ne lazım? Rabbimizi tanıyalım, sıfatlarını tanıyalım, isimlerini tanıyalım. Efendim Cennet, cehennem, ahiret vs. zaruriyat. Mecbur inanmamız gereken meseleler, itikat meseleleri bunlar lazım. Yani mezara indiğimiz zaman ne lazımsa kabirde ne sorulacaksa, maaşlerde ne sorulacaksa bunlar lazım. Şimdi derin teferruat ilim, e, ilmin sonu yok ama o bize lazım değil. Yani sizin gibi genel halkın bu konuları araştırması, incelemesi gerekmiyor. E biz de şimdi e, bazı şeyler anlatalım diye derin konulara girsek vaktinize zarar vermiş oluruz, israf yapmış oluruz. Kendimiz araştırabiliriz. Ama size anlatacağımız şeyler ne cinsten olması lazım? Anlayacağınız cinsten bir. İkincisi, zaruretten olması lazım. Yani onu anlamanız gerekmiyorsa, ahirette ondan sorgu sual yoksa, hesap kitap yoksa o zaman maşallah dükkan açacağız ya Ne Ya o kadar. <gülüyor> la havle ve la. Ee, şimdi, ben sohbet arasında şey yapmıyorum, yukarıdan da çay yaptılar, güzel sıcak, içemedim de bir bardak ama dediler gönlümle sohbete nasıl çay içerim burada? Ben çay içersem sen de kasos içersin, ne olacak sonra burası? Bilmem ne parkına döner. Burası, nişantaşı değil ki burası, burası cam. Onun için bir şey içmiyoruz, yemiyoruz yani adetimiz böyle. Ama siz benden fazla içiyorsunuz, onun farkındayım. Yani normalde ben şeker hastasıyım, konuşan da benim. Ama ben o kadar içmem çünkü ilim meclisinde yani ciddiyet icab eder. İnşallah birbirine faydalı olalım. Birbirimizin vakitlerini kıym bilelim, kıymetini bilelim. Ee, yani biz burada size verdiğimiz bilgilerden Allah'ın izniyle ahirette mesul olmayız. Yanlış bir şey size aktarmayız yani. Bunda garanti verebiliyorum. Ama amel konusu ayrı bir şey. Herkes amel ettiği kadar kazanır. Etmezse kaybeder. Rabbim... İlmimizi, itikadımıza kuvvet eylesin. Allah'ım ilmimizi amelimize vesile eylesin. Amin. Amelimizi ihlas ile mukaren eylesin. Amin. Amin. İhlassız işlerden bizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ey vel velet! Ey oğul! Hulasatul ilmi! İlmin hulasası nedir? Yani şimdi bir özet çıkarıyorum. Hulasat Türkçeleşmiş öz demek. İlim bilmek demek. İlim de... Arapçalar bunlar hep Türkçeleşmiş. En te'aleme bir de va senin bilmen gereken ilim, e sana farz olan ilim, talebul ilmi feridatun ala kulli muslim ve muslima. Her Müslüman erkek kadına farz olan ilim tahsili. Hangi? Bu mekteplerdeki ilimler değil. Bu mekteplerin ilimlerinde farz olan bir ilim yok. Belki bazı Kur'an dersi bir şeyler veren dersler vardır. Onlar da çok azdır. Çok nadirdir ve yetersiz. Derslerin çoğu boş geçiyor. E, hocalar ehliyetsiz ve liyakatsız. E, adam e, birçok e, hoca yani din dersi hocası Kur'an'ı düzgün okuyamıyor. Hafızlığı değil Kur'an'ı düzgün okuyamıyor. Din dersi oku desene hocasına çocuklara öğretecek e, talimi yok. Tecvid bilmiyor. Yani medreseden yetişmeyince bu işler Okullarla olmaz. Okullarla olmaz. Allah'ın farz ettiği ilim medresede öğrenir. İnşallah Rabbim çok medreseler nasip eder. Amin. Bu memleketi her doldurur medreselerle. Amin. amin amin amin amin Çok dua etmek lazım. Bu efendi hazretlerimizin gözünün nuru medrese içidir. Medrese olmadan, talebe orada okumadan, okullardan okuduğuyla olmaz. İlahiyatta bitirse, i̇mam Hatipleri de bitirse, ilahiyatları da bitirse tam bir mihrap adamı, minber adamı yetişmez. Yetişmez. Ancak dışarıdan medreseden de destek ve yardım alırsa o başka. Mutlaka ilmi kaynağından alacak. İlmin hülasası nedir? Adam ilahiyat dışı. Müezzin. Hazırlamış bir şeyler de yani şeytanla Fasık ilişkisi, fasılın şeytanla irtibatları falan. Vermiş babama yani de, Hocay ben bir baksın falan. Baktım, güzel. Yani doktora mı hazırlıyorlar bir şeyler? Tezmez bir şeyler. Kimin talebesi? Bayraktar, bayraklı. E şimdi adam, her şeyi inkar eden bir adam yani. 17-18, hep kaynaklarda onun tefsirinden vermiş altına. Yani ondan vermiş, Kara i Karaman'dan vermiş, ondan bundan vermiş. Baktım, 2-3 tane kaynak var. Kaynaklarda bir tane Arapça yok. Bir tane Selefi Salih'in eserlerinden bir kaynak olmuş. Nasıl olacak? Bayraktar Bayraklı'ya dedi, dedi kaç cilt tefsir yazmış, on sekiz mi kaçmış? Yani bir on küsür cilt. O zaman Altaylı soruyor ona. E sen diyor reddediyorsun bu hadisleri, fıkıhları şunları bunları. E sen bu tefsiri neye göre yazdın? Kimseden faydalanmadan yazdım. Anlasana ki yalan yazdın. Kimseden faydalanmadan yazarsan ne olur? Roman olur. Roman olur. Tefsir olmaz. Kimseden faydalanmad. Şey İbn Abbas e, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sormadan tefsir yapabilir mi? İmam Mücahit İbn Abbas'a sormadan tefsir yapabilir mi? Hepsi Resulullah'tan alıyor, sahabed oluyor, tabiin sahabeden, tebeeyi tabiin, tabiinden yani kaynaksız. Efendim hiçbir şeyden yararlanmadı. Kaynak yok. Kaynak İşken Bey Kübra. <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi? E sen de ondan altta kaynak veriyorsun, seni de kaynağın o. E zincirleme, trafik kazası Zaten öndeki çarpmış. Sen de ona bindir, git. Böyle iş mi olur, böyle ilim mi olur? Ya be beğendim. On, e sayfa, olsa bir hızlı baktım şöyle. Beğendim ama bir tane hadis yok. O kadar ayet sıralanmış ki, çünkü adamlar mealci ya. ya bu arkadaş için demiyorum, bu arkadaş bizden. Ama işte öğretmenleri bunlar. Yani şimdi oraya bir hadis koysa adam doktora ilet edecek. Kaynak da Bukhari desen bile adam hadis kabul eder. Ya yani şimdi burada 100 tane 200 tane ayet koyup da bir hadis olmadan nasıl bu ayetleri tefsir edebilirsin ya? Nasıl tefsir edebilirsin? Onun için e, ilim deyince. El ilm ma fi qale haddesna fesairu'l ilm febesfasu şeyatini. Elim nedir diyor? Kale, buyurdu. Kim? Allah Teala buyurdu. Yav ta ilim nedir? Haddesena. Ne demek haddesena? Haddesena bize falançı anlattı. Buhari'ye bakarsın. Buhari ne diyor? Yani açarsın Buhari'yi. Haddeseni. Haddesena bize bildirdi kim? Fulan. Ona kim bildirdi falan? 3 beş. Yani o hadis aliminin senedindeki şeye göre bazı üç ravi ile Resulullah'a ulaşır. Sallallahu aleyhi ve sellem bazı beş ravi ile ulaşır. Yani senet, senet. Senet demek isimlerin silsilesi. İlim hangisidir? Allah buyurdu diyorsan, Resulullah duyurdu diyorsan, ben felan alimden aldım, o felandan aldı diye rivayet getiriyorsan ilimdir. Geri kalan nedir? Şeytanların vesveseleridir. Tabii ki fıkıhta nereden çıktı? Ayet-i Hadis'ten hüküm çıkarıyor. E, tasavvuf nereden çıktı? Ayet-i Hadis'in ahlak boyutundan çıktı. Bunların hepsi nereye dayanıyor? Ayet-i Hadis'e dayanıyor. Senin tefsir yazdığın kitabın, ilmin neye dayanıyor? Duvara dayanıyor. Bak şu kadar bir sohbet yapıyoruz, arada kaç tane rivayet geçiyor. Şu zat buyurdu, şu zat buyurdu, şu zat böyle. Şu. Onun için ilmin kulasası nedir? Enteleme senin bilmendir dedi, anne ta ibadete taat yani Türkçeleşmiş itaat yani Allah'a Peygamber itaat taat ve ibadete ibadet kulluk kulluk şahadetime sadece, sadece Allah itaat hem Allah hem resule hem alimlere atiğü Allah Allah itaat atiğü Rasul Peygamber e itaat ve ulu emrinin kum yetki sahiplerine kimdir yetki sahipleri? alimlerdir, yöneticiler değil. Sultan Fatih olsan Akşesez'den fetva almak zorundasın. Molla Fenari'ye soracaksın, Molla Gürani'ye soracaksın. Değil mi? Kanun Sultan Süleyman olsan Ebu ben Efendi Hazretlerine soracaksın. Ülül emir esasen alimlerdir. Ayet-hadis bilmeyen yetkili olamaz. Oraya soracak. Yönetici olabilir. İtaat var. Resule itaat Allah'a itaatın nesidir. Ta kendisi de. O itaat birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Adam birine gittiler bu okudular. Dedi bizde Allah Allah'a vakit bulamadık ki peygambere itaat edelim. E şimdi tamam da kardeş Allah'a itaatten vakit bulamadın da Allah'a neyle itaat ediyorsun? Allah'la mı görüştün? Yok Allah'a neyle itaat ediyorsun? İşte vakit namaz kılıyorum, namazan oluştur tutuyorum, zekat veriyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Nereden öğrendin bunları? Yok Allah'la mı görüştün? Kur'an sana indi? Yok. Peki Allah'a nasıl itaat edeceksin peygambersiz? Zaten rekatın kaç rekat olduğunu bile Allah sana Kur'an'da söylemiyor. Zekatın kırkta bir olduğunu bile söylemiyor. Nasıl Allah'a itaat edeceksin peygambersiz? İtaat Allah'a da var. Resulüne de üllülemreyle. Ama ibadet, kulluk sadece, sadece Allah. ne <gülüyor> ne'abudû ancak sana ibadet eder. Şimdi sen bileceksin ki taat nedir? İbadet nedir? Evvela bunu bir anlamak lazım. Eğer bunun mahiyetini ve hakikatini anlamazsan surette kalırsın. Surette kalırsan da birbirine karışabilir. Çünkü yani itikat ehl göre olmadan, amelde fıkha dayanmadan yapılan ibadet olmaz. Şimdi namazda duruyorsun, böyle kıyamda duruyorsun. Bunun bir manası var allah Teala. Farz etmiş, ya kıymus salâ namaz, ikam edin ve kûmû lillah. Yani o, oradan da çıkmaz da. Kıyam kuğumu'dan çıkar. kumu ayakta durur. Emir var, tamam şunu. Ama adam Budanın heykelinin veya vücutun karşısında da nasıl durabilir? Elini bağlayıp böyle bizim gibi He? Durabilir. Taksim'de duruyorlar diye bir ara. Önüne gelen duruyor böyle. Durur benzinimi bitti, şarjımı bitti belli değil. Durabilir yani. Şimdi bu adamın burada durmasıyla Senin namazda durmanın farkı var mı? Varsa ne var? Gaye ne? Ayakta durmak emirdir ama burada ruh olması lazım. Öbür olmaz ki. Kıbleye mi duruyorsun, ters mi duruyon? E kıbleye duruyorsan da o da kıbleye denk gelebilir. Belki heykel, kıbleye doğru geldi denk. Kıbleye de denk gelse yeter mi? Abdestli misin, gusüllü müsün, taharetli misin? He? Bu şey belli değil. Yani... Veya münafığın birisi hacı hocayı kandırmak için veya müftünün kızını almak için camiye gelebilir abdestsiz. Ne bileceksin adam? abdest kontrolü mü yapacaksın? Bir ara dolmuşlar camilere, e, Alâder Efendi babamız Kaddes sallallahu anlatıyormuş o zaman ya. Yani. Bahattin de dededen ben dinelim. Sam Efendi'nin ihvanlarından. O zaman ziyarete gittik diyor Şeyh Efendi Hazretleri diyor, tabi bu çok ellilerde belki daha evvel. Yani bir şeyler çok acayip bilgin şeyler anlat. Yani Ermeniler, Mermeniler işte o zaman bir şeyler olmuş. Hepsi camiye dolmuşlar yani. Kimi canını kurtarmak, kimi malını kurtarmak, karambola gitmek Müslüman. Mecburen sünnet kontrolü yapmışlar cami kapıları da. Açıp bakıyormuşlar yani. Şimdi tamam açar bakarsa sünnet kontrolü yapar da abdest kontrolü nasıl yapacağız yani? Adamın abdesi var mı, kustü var mı? Bunlar şeydi. E şimdi ibadet ve ta sadece ayakta dikilmek, sadece rükû eğilmek değildir. Eğer böyle olsaydı, abdestsiz, cenabet, herkes o hareketi yapardı, senin yanına gelirdi, dicilirdi. O zaman bu ibadet olur muydu? Olmaz. O zaman senin baştaki sorunun ne? Diyor İmam Gazali Hazretleri. İbadet ve taatın ne olduğunu bilmen lazım. Ben sana şilik anlatacağım. Lazım mı size? Ya hoca ben 80 senelik namaz kılıyorum. Niye lazım bana? Böyle şeyler anlatma ya. Siz epey eski... Müslümanlardansınız değil mi? <gülüyor> Kaliteli, bayağı bir Müslümansınız yani. Sarıklılar var, sakalı bir uzunlar var. Yani Hoca Efendi bize ne anlatıyorsun bu dersleri ya? Geç bunlara biz tasavvufun inceliklerinden bahset. Uçarken nerede duralım? İstasyonları söyle yani. <gülüyor> nerede duralım? Kardeş uçabiliyorsa hiç durma git yani. ben hiç alakadar etmiyor. Ben daha yürüyemediğim için uçanlar... Selam olsun yani uçanlara. Biz yürümeye uğraşıyoruz yani. İmanımızı kurtarmaya uğraşıyoruz. Son nefesimiz böyle seyr falan bunlar şimdi lüks oldu artık. Tarikatın incelikleri, herkese nasip şeyler kalmadı. E zaten tarikatın da ilk şartı nedir? Haramlardan e sakın var şey. Şerahsız tarikat olur mu? E olmaz yani. E şimdi sabaha kadar teheccüd kıl sabaha kadar beş bin, bine kadar zikir çek, iştaktan sonra da akşama kadar kıybet dedikoduya devam et. Nasıl olsa kazandığın bezendiğine Yetmeyecek yani. Çünkü o zikirler, bu günahlar millete dağıtıyorsun Hep e Biraz dilini tut. Bizim hacı hocalarda da maşallah çene düşmüş yani. Fuzule her şeye konuşuyorlar. E biraz konuşmadı. Tarikatta ne var? Ya hayrı konuş ya sükut et. Ya alem şunu bil ki en ta'ate Allah'a itaat, Resulüne itaat yani makbul olan vel ibadete kulluk yani makbul olan. Yoksa Herkes ben ibadet yaptım, iki dakika yaptım, iki saat yaptım, herkes adını ibadet takmış. Allah katında Celle Celaluhu. makbul olan hangisidir? ma hiye ancak o müteabaatü şer'i şari'ide olur. Şeriatın sahibine kim yani allah Teala ve tabii vesilesi dolayısıyla işte kim? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme uymaktır, tabi olmaktır. Nerede tabi olmaktır? Fil evamiri, bütün emirlerinde ve nevahi ve yasaklarında neyle tabi olmaktır? Bil kavli konuşmalarınla ve fi'li, hareketlerinle ve davranışlarınla ve tavırlarınla ve icraatlarınla. Yani neyi kastediyor? Kendi kendine de şer ediyor şey. Kulluma her <gülüyor> ne şey ki takuulu konuşuyorsun ve ve tevhalu yapıyorsun ve <gülüyor> tetruku Bırakıyorsun kavlen, söz bakımından ve fiilen davranış bakımından. Mesela işte şimdi ben burada konuşuyorum. Veya demin namaz kıldık, icraat, rükû, secde, şey, tespihler çektik, sesli zikir. Veya terk ediyorsun. İşte içki içmiyorsun. Kumar oynamıyorsun, zina etmiyorsun. Bunlar terk. Terklerde de ibadet var. İbadet sadece rükû, secde ve zikir değil. Bir adam haramı bıraksa, o da ibadet mi? İbadet. Oradan bir nam kadın geçiyor. Efendim, ona şehvetle bakmak içinden geliyor. O arada ondan gözünü Allah'a hatırlayarak çekiyor, çeviriyor. Burada bir namaz, abdest, zikir, yüz kere Sübhane Allah falan bir şey görünmüyor ama burada ne var? Bir terk var. Nedir? Bir harama bakmayı terk etti. Bu en büyük ibadet. İbadeti doğru anlayalım şimdi. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri kaddesi sallallahu mektubatında bu işleri incelerken ne buyuruyor? Bir adam ticaret yaparsa, dükkanda duruyor, mal satıyor tezgâhta, e, namazını kılmış, e, farzlarını yene getirmiş. Bu hangi saatte yapıyor bunu? E, cemaat saati değil. Ezan okunmuşta cemaat bekliyor değil yani. Bir haramlık, mekruhluk yok. Ticaretin helal olduğu saat, i̇şte Cuma saati değil cemaatle namaz saati değil, bunu yapıyor. Bu adam eğer niyetinde çoluk çocuğuma helalından rızık demin edeyim, onları da muhtac etmeyeyim, kendim de dilenmeyeyim, ona buna da yük olmayayım şeklinde bir iyi niyetle veya kazandığımın fazlası da olursa ondan da infak yapacak. Çünkü zekat terettüp edecek, sadaka vermesi icap edecek, sadaka vacip olmasa da yani fazilet olarak gerekecek, adak yapacak, fitresi var. Şusu var, buçu var. Bunlar parası olan yapıyor. E, bu niyetle çalışırsa o çalıştığının tümü nedir? İbadet. Tabii o tabii çalıştığı yerde haram olmayacak, aldığı sattığı şey haram olmayacak, ayrı dava. Bunlar belli şeyler. Veyahut uyku. Uyku nedir? Tepeden tırnağa gaflettir. Yani görünüşte uyku nedir? Hiç ibadetle bağdaşır bir tarafı var mı? Yan gelip yatıyorsun, ayaklarını uzatmışsın, hor hor. Efendim horluyorsun. E şimdi buna ibadet neresi denecek? Bu niyete bağlıdır, eğer ki bu yatmadan evvel Ya Rabbi şimdi ben yatmazsam, gece teheccüd namazına kalkamam. Teheccüd namazında geçtik, sabah namazına kalkamam, sabah namazı farzdır. Kalksam bile, eğer uyumazsam, ne olurum? Ee, efendim, kafam karışır. Kafam karışınca ne olur? Efendim, e, dilim şaşırır. Ya, ya Rabbi beni affet diyecek yere affetme derim. Uykulu adam ne olur? Sarhoş gibi. E, uykulu adamın bazen dua çaire ne yapar? Beddua yapar. Çünkü uykulu olduğu zaman ağzından ne çıktığını kulağa duymaz. O ibadeti bozulur. Onun için ben şimdi istirahat edeyim ki teheccüd namazına veya sabah namazına en geç, kalktığım zaman ibadete kuvvet bulayım, yani ayakta durabileyim, okuduğumu düşünebileyim. Doğru okuyabileyim, şaşırmayayım. Sayılar var, şeyler var, rekatlar var. E uykulu adam kaçırır hepsini. Böyle yatarsa ne oldu? Bu uykunun tümü ibadet oldu. Aslında uykunun ibadetle ne alakası var? Ama öbür adam ibadettedir. Aklı Allah'ta değil, e, ibadette değil. O gaflettedir. Öbür adam uykudadır. Niyeti ibadete kalkmaktır. İbadettedir. Bu işler böyle. Şimdi söyleyeceğim her sözde. Yapacağın her işte, söylemeyeceğin her sözde, yapmayacağın her işte. Dört tane mi oldu? Yekûnü bunların hepsi neyle olması lazım? Biktidâ şer'i, şer'ata ittiba üzere olması lazım. Mesela misal, misal veriyorum. usum sümte, sen oruç tutsan, yevm il iki bayram gününde. Ramazan bayramı günü, Ramazan bittiği bayram. Desen ki, Allah'a ibadet edeceğim, açsızsız kalacağım, oruca niyet ettim desen. Veya kurban bayramı gününde, veya teşrik günlerinde. Yani, teşrik günleri, işte kurban bayramının ikinci, üçüncü günleri. Ramazan'da yok o. Ramazan'da ilk gün, bayram günü de, Kurban'da peşindeki iki gün, teşrik günleri. Bunlarda oruç tutacağım desen. Şimdi bu oruç nedir esasen, oruç nedir aslında? İbadettir. Oruç ibadettir. Hem ne kadar fazileti var, bu kadar ayet, hadis var, anlatıyoruz, anlatıyoruz, orucun sevabını. Cehennemle hende kaçılır arasına, şöyle olur böyle. Ama bayram gününe tutarsan bu orucu, ne olur? Teküğünü, sen olursun, asiyen, günahkar olursun. Niye günahkar olursun? Çünkü sana ne dediler bugün? Yiyeceksin dediler. Emir öyle geldi. Sen oruç tutarsan, görünüşte ibadettir. Ama o tuttuğun fiil, şerata uymadığından... Şeratın sahibinin beyanına zıt düştüğünden he? Sen günahkar olursun. Bu tabii e, hadis-i şeriflerle hesabı için yani Kur'an-ı Kerim'de açıkça geçmez ama hadis-i şerifler nedir diyoruz size? Aynı ayet gibidir yani. Bayram günü oruç tutmak yasak ee niye göre? Hadis-i şerif beyan etmiş ona göre. Ayet aramayacağız her şeyde. Ev salleyte yahut namaz kılsan fî bin bir elbisede mahsûb-i'n gasp edilmiş. Elbiseyi bir şey çaldın. Çaldığın el bir şeyle namaz kıldın. Veya gittin efendim e, gasp edilen bir arazi var. Adam komşunun birkaç metre arsasına girmiş, gasp etmiş. Sen de o gasp ettiği yerde secdade işerdin bilerek yani yapıyorsan bunu. Gasp arazisinde namaz kıldın. Veya ben dedim ya o zaman savcı soruyordu bana sen de neler biliyorsun nereden biliyorsun. Böyle? Nimet Abla camisinde gittim. Şöyle bir hacet namazı kıldın. Çok kabul olur. Hemen <gülüyor> bulursun tersini. Hemen tersini bulur yani. Nimet ablaca niye? E tombaladan çıkmış. Savcı da bana diyor ki, e, Nimet ablaca ben diyor, kaç yaşına geldim bilmiyorum. O zaman diyorum iki bini yani. İki bin yıllarını diyorum ha. 28 Şubat. <gülüyor> evet. Diyor bunda niye namaz olmuyor? E tombaladan karı paraları kazanmış. Tombala şey yani, kumar kumarın parası, milli piyangonun parası, den yani cami yapmış. Ya bu gasp camisinden farkı var mı? Kumar parası, haram parası. Sen gittin o camide bir namaz kıldın. Ha şimdi, şimdi açık cami yani. Şey değil. İstiyan kılsın, ben bir şey demiyorum, bir daha beni ifadeye çağırırlar, şimdi konularla uğraşamam. E şimdi, isteyen kılabilir yani. Ben bir şey demiyorum, be. yanlış anlaşılmasın. Ama diyor, gasp edilen arazide, elbisede, namaz kılarsan ve gasp edilen arazinin üstüne kılarsan falan ve inkânet suratü ibadeten bunun görüntüsü ibadet midir? Ne yapıyorsun orada? Tombala çekmiyorsun o camide. Namaz kılıyorsun. Gasp arazisinde namaz kılıyorsun. Evet, elbiseyi çalmış. çaldı elbiseyle namaz kılmış. Şimdi çaldığı elbiseyle namaz olur mu? Şimdi bir namaz caiz olur mu var, bir de namaz kabul olur mu var? Bunları birbirinden ayırmak lazım. Namaz caiz olur ne demek caiz olur şimdi yeni bir elbise bulduğu zaman o namazı iade etmesi yani çalıntı olmayan kendine ait elbise bulsa o namazı iade etmesi gerekir mi? gerekmez gerekmez ama etse iyi olur ha ayrı dava ama namaz caiz mi? çünkü avretini örttü setre avret yerine geldi namaz caiz peki namaz kabul mü? olmaz çünkü neden haram karıştı o elbise üzerinde onun için Namaz kabul olmaz. Bunların sureti ibadet gibi görünse de, lakin ye'femubihi, bunlardan dolayı ne olur? E, günahkar olur. Bak bir de günahkar olur. Bu da ayrı bir şey. Yani tabii şimdi burada haram mıdır, mekruh mudur tartışması açılmış. Mekruhta günah olur mu, olmaz mı tartışması açılmış. Yani. İmam Gazali'ye göre demek ki günahkar olduğunu söylüyor. Bazı alimler hani çalmaktan günahkar olur. Şimdi çalmaktan gasp etmekten günahkar olur. Ama gasp ettiği şeyle namaz kılmaktan günahkar olur mu? Bu ayrı bir mesele. Ama İmam Gazali diyor ki günahkar olur. Bu da ayrı bir günah diyor şimdi. Ama en azından sitem olur. En azından. Yani en bu husustaki hafif görüşe göre Allah Teala ahirette azap eder, yani azar eder, azar, sitem eder, e, şefaatten mahrum olmayı hak eder falan, bu gibi şeyler kaçınılmaz. Eyvü ey eyvü, madem ki ibadet ve taat sadece görüntü değil, sadece ayakta durmak değil, sadece namaz kılmak değil, sadece oruç tutmak değil, oruç tutmak ibadet olsaydı kendi başına bayram günü de ibadet olurdu. Tut buyurulduğu zaman tutmak ibadet. Tutma denildiği zaman tutmamak ibadet. O zaman tutmak günah. Anlatabildik? Ha. Bu işler böyle. Demek ibadet ve taat neymiş? Sözünde de fiilinde de şeriata uymakmış. Yoksa bu ibadettir o zaman her yerde ibadet. Olmaz öyle her yerde ibadet. Namaz her zaman namaz. Ya namaz her zaman namaz. Keraat vakti var. E güneş çıkarken, batarken, zeval vaktinde keraat vakti ne demek keraat? O vakitte namaz kılmak mekruh, yani namaz ya ama namaz kılmak Allah Teala istiyor mu? O vakit istemiyor. O vakitlerde istemiyor. Tabii ki mezhepler arasında yine bir ihtilaf sesi var. Yani Hanefi'de bizde belli zaten. Ama Şafi mezhebinde bir şey, mescit Mescid gibi abdest yüklü gibilerde Keraat vakti dedi onlar kılabiliyorlar yani. Mesela öğlene kalmış on dakika. Bizde de yirmi dakikaya 25 yirmi beş dakikaya kadar kurtarır. Fakat e, öğlen ezanında kalmış on dakika, adam girmiş camiye, durdu namaza. İşte, Öğlenin vakti girmemiş, farz olmadığı belli. E, dolayısıyla ne kılacak? İşte yatayetülmesi kılacak ya bir şey. Eşraf Şafii ise, adama selam verirsen adama ne sormak lazım? Hangi mezheptensin kardeşim de? bir de çatarsın mı? her mezheptenim, tam mezhepsiz, <gülüyor> öyle olmaz, derse ki Şafii'yim efendim, sen ne de dersin, Allah kabul etsin efendim niye, çünkü Şafii de o vakitte, caiz ama bizim cahiller gibi, değiliz. adam dedi adama diyor sen ne ne vazı kıldın diyor Tâhiyetülmesçik diyor ki ki vakti öğlene bir on dakika kalmış, diyor kardeşim ben Şafii'yim o da diyor ki ne olursan ol, Lan ne olursan ol denir mi Şafii, işte, orada mezhep ihtilafında rahmet var ama sen Hanefi'sin, kendine göre mezebini bileceksin. Ama şimdi namaz, namaz bile bazen ne oluyor? Mekruh. Çünkü neden? Vakti. Mesela sabah namazının sünnetini kıldın. Sabah sünnetinden sonra farzına kadar diyelim bir saat var. Erkenden kıldın, Mekke'de falan da oluyor. Burada da olur. Teheccüdü kıldın, o sonra e, imsak oldu, git birkaç dakikalar sonra sünneti kıldın. Daha cemaat kılacak bir saat sonra camide namaza. Bu arada namaz kılınabilir mi? Nafile namaz? Kılınamaz. Ancak sabahın sünneti kılınır. Başka kılınmaz. Kılsan ne oldu? E mekruh. Ne demek? Allah istemiyor. E sen namazı kime kılıyorsun? Allah'a. Niçin kılıyorsun? Beğensin seni, razı olsun senden. E Allah beğensin diye kılıyorsun. E bu saatte kılmayı beğenmiyor. Demek ki... Ben namaz kılıyorum. Sana ne ya? Namazında mı şey var ya? Diyemezsin. Gerçi Hz. Ali Efendimiz'in bir ince meselesi var o işte böyle kerahat vaktinde bir kılan gördü de yani dedi zahiren namaz şey ettiği için ee raitel leziyenhe abden illa sallâ hani namaz kılan kulu nehyedeni engelleyeni gördün mü diye ikra suresinde Tabu bu Ebu Cehil hakkındadır ama bu ayetin zahiri manasından hani kılmadan diyemedim dedi tabi ilim olarak verilir şunlar kerahattır şudur budur da orada kılıyorsa da tabi adamı da gidip böyle eline vuraraktan namazı bozdurma hareketi bu kadar hareketlere lüzum yok Artişle el üzüm yok. Yani adam, namazın içinde de adama anlatma laf. Bunlar ne cahil adamlar, kerahat vakti kılıyorlar. Böyle söylenme, söylenme. Adam namazı bitirir. Kardeşim dersin yanaşırsın, ilmin varsa, ilmin yoksa hiç konuşma. İlmin varsa dersin böyle, bu kerahat vakti, Efendim, bu saatte mekruh oluyor diye. Sen herhalde vakti, kerahat girmedi de zannettin herhalde falan. O şekilde ona da bir mazeret bularak. Veya uydurarak. Orada uydurmak caiz. Neden? Kavga mı edeceğiz adamla ya? Kavga mı edeceğiz yani? E böyle geçinilebilir. Hani ilminde yeterliyse de bir emri bil muaruf yeridir yani. Ama şimdi namaz da olsa her zaman namaz olmuyor. Her şeyin yeri var, vakti var. Hayız kadın namaz kılamaz. Şimdi Mustafa İslamoğlu gibilerin lafına bakarsanız Bizim, bizim bazı çarşaflılardan da e, bunun dersine hala gidenler olduğu şikayeti geldi. Bazı Kur'an kurslarından da hatta çarşaflı olanlardan da bunun derslerine gidenler olduğu ve çoğaldığı haberi geldi. Ve bunların hayırlı halinde de namaz falan okumaya, Kur'an falan okumaya başladıkları da ribaati geldi. Bu çok azınlıkta olduğunu kesin inanıyorum. Ama kadın hocalar, kız medreselerimiz, bu iş zaten ona reddiyelerimiz bu kız medreselerinden. ilk başladı seneler evvel. Kadınlar onun tefsir dersine gidiyorlar diye buraya soru geldi. Hatta ben 6-7 incelemedim. Bu kimdir bu adam dedim. Ve cevap veremedim çünkü ilmim yok. Araştırdım baktım itikadı bozuk, ameli bozuk. Burada cevap, kaç senedir reddiye yapıyoruz. Aman kız medreseleri. Aman kadın hanım kardeşleri. Haizken namaz olmaz. Temizlenince de kazası da gerekmez. Allah bağışlamış. Hayızken oruç olmaz, Ramazan orucu da olmaz ama temizlenince kazası gerekir Ramazan'dan sonra Çünkü oruç senede en fazla hayızın müddeti on gündür bir ayda zaten denk geleceği On e günde bir senede kaza edilir, namaz öyle değil Sakın bunun derslerine git yani çarşaflı hanımlardan, kız medreselerden Şimdi yine haber aldım, yani benim kız medresesi falan yönetmiyorum bu işlerden haberim yok ama Hep tanıdığımız hoca efendilerimiz var İran, İran'ın, Şia'nın çok büyük ajanlar soktuğu ve hususi talebe ve hoca kılığında senelerce orada yetişip orayı bozmak için. Medreseler dikkat etsin. Biraz ailesine dikkat etsin, şeceresine dikkat etsin. Önüne geleni de böyle yetkili etkili durumlara getirmesinler. Şu anda İran'ın İstanbul'da kum kentindeki gibi büyük bir e, Şia merkezi buraya kurma projesi var. İstanbul'a kum kenti kadar yatırım yapacaklar. Ve çünkü eli sünneti bozmak için bütün dünyanın, Gavurunun, Amerikasının, Yahudisinin tek düşmanı kimdir? Ehlü sünnettir. Bak, devlet olarak demiyorum. Tek düşmanı dünyada kimdir? Ehlü sünnettir. İran'dan barıştılar mı? He? Demiyor muydum size? He? Niye demiyorsunuz bana sen evliya mısın hoca? Niye demiyorsunuz? Bula, evliya bundan fazla ne yapıyor? Bir şey konuşacaksınız ben şimdi. Yani demiyor muydum size ''Bunlar arka planda dosttur'' <gülüyor> He? <gülüyor> yok uranyum bir zenginleştirme, yok şu proje, yok vurdu, yok vuracak. Ben size demiyor muydum ''Bunlar eli sünnet düşmanı, gavurların dostu'' demiyor muydum sen? <gülüyor> e zaten Suriye'de görünmüyor mu? Ya. Ne kadar kadına tecavüz ediyormuş o Şii askerleri. eli sünnet kadınları mahvolmuş kadınlar, mahvolmuş. Uyuyamayacağız halimiz var ya. O kadar tecavüz varmış, haddi yok. Bak geçen Antep'teydim orada öğrendim ya. El üstünde hocalarla görüştüm. Durum fena. Adam ne namus biliyor ne bir şey biliyor. Kur'anları yakıyorlar, yıkıyorlar. Kur'anları yık, camilerde Kur camileri de kur'anlar, camiler yıktılar. Halid bin Velid'in türbelerini her yeri yıkıyorlar. E şimdi e, bu adamlar Amerika'yla da anlaştılar. Efendim yok ruhani geldi, yok nefsani gitti. Birileri gelir gider. Ama plan işler. Mesele ne? Ehl-i Sünnet'i bozmak. Şii zaten zaten bozuk, zaten itikadı bozuk olursa e Amerika Yahudi ondan rahatsız olmaz ki. Neden? E zaten Ebu Bekir'i sevmiyor. Ömer'i sevmez, Ayşe sevmez, Kur'an eksiklikler, efendim namazları abdestler, bak şimdi diyorlar mütah artmış öyle mi? Haberlerde öyle bir şeyler varmış. Ağrı da, da şurada burada mütah nikah E adamın dininde sevap, İki müteah ilk cennette iki köşk, yirmi tane yaparsan yirmi köşk, adamların Bukhari gibi kitaplarında, en eski kaynaklarında var. E adamın mezhebi bozuk, e zinanın adını nikah koymuş. Yani Amerika bundan gavur rahatsız olur mu? E böyle bir müteah soy sop sabit olur mu? Nesep belli olur mu? Bir saatliğine kıyar nikah çıkar, kimden çocuk kapmış belli değil. E bu mütehan nikahlarıyla soyu bozulur, nesepi bozulur, yolu bozulur, şeriatı bozulur, her şey bozulur. E bundan gavurlar rahatsız olur mu? Kimden rahatsız olur? E bizim Mahmut Efendi Hazretleri gibi el-i sünneti yaşayan cemaatlerden rahatsız olur. Türkiye'de diğer el-i sünnet cemaatler de vardır. Allah sayılarını artırsa. Biz onları da inkar etmiyorum, her fırsatta biliyorsunuz televizyonlarda bile kaç tane isim sayıyorum, mehl bu camialardır. Allah Teala hepsini muhafaza etsin. Amin. Hel böyle olunca bizim burada işimiz nedir? Namaz, ilim, ilim, ilim bak namaz kılıyorsun. Ama hayırsın. Sen hayız halindeysen kıldığın namaz lanete sebep olur. Abdestsiz yaparsan secde yavru olursun. Sen hayız halindesin veya nifas kırk gün doğumdan sonra Burada namaz olur mu? Olmaz. E ne karışıyor? Ben namaz kılıyorum. Kılamazsın. Çünkü allah Teala kıl da ne zaman kılarsan kıl demiyor ki. Şu saatte kıl, şu haldeysen kıl. Abdestin varsa kıl. Şartı var bunun da. O zaman ibadet ve taat sadece görüntüden ibaret değil. Ben de seni görüyorum, bakıyorum aa, ne mübarek, iki de bir namaz kılıyor. Ama eğer ki abdestsizse, hayz halindeyse abdestsiz. E bunun namazı Allah'ın rızasını değil. Gazabını celbeder. Buraları iyi anlayın. Oruç. Efendim, İslamoğlu'na ben reddiye yaptım. O zaman bana bir cevap vermiş. E, ben de dinledim sonra sesli de bir satır iki satır bir şeydi. Ya ben namaz kılar demedim. Oruç tutar dedim diyor. <gülüyor> Allah Allah. Ne farkı var? Hadis-i Şerif'te <gülüyor> Bukhari Hayz oldu mu ne kılabilir ne tutabilir diyor. Ne farkı var? Yok yani biz ona iftira ediyormuşuz göya. Niye iftira Namaz kılar demedim ben diyor. Oruç tutar dedim diyor. E ne farkı var? Ne farkı var? Allah Allah! Özrün kabahatinden büyük yani. Mesela hadiste aynı yerde geçiyorlar zaten. Yasak aynı yasak. Çünkü oruç ibadetinde temizlik şartlık konuşurmuş kadınlar açısından. Yani namazda işte camiye giriliyormuş da camide işte şu oluyormuş bu oluyormuş. Başka bir şeyler sürüyor da oruçta bunun alakası yok. Bizim dinimiz akılla bulunacak bir din Değilir. O zaman da işte yaşan Nuri mi kim öbürü? Demediler mi ki tampon kullanır? Efendim kan akmaz mı diyor Fatih Altaylı. O da diyor ki efendim o zaman diyor bunlar yoktu şimdi petler çıktı diyor şimdi kılabilir. Böyle bir din olabilir mi? Seyyar ya. Pet çıkınca hüküm değişti. Yarın bilmem ne çıkınca öbür hüküm değişti. Nasıl bir din ya bu? Din Allah'tan gelir kardeşim senin efendim üretimine göre din mi değişir ya pet üretimine göre? Bu da şimdi kıyas yapıyor diyor ki. Ya bunlar mantıken gittikleri için çuvallıyor. Çünkü bizim dinimiz akıl dini değildir, nakil dinidir, ayet, hadis dinidir. Allah akıl vermiş, anlat, amel et diye. Yoksa Allah sana aklı, sen bir din çöz, kendine bir din uydur diye vermemiş ki, onu yapamazsın. Yani kadın tabii hayız halinde kan gelebilir her zaman, onun için abdesti bozulabilir falan, namazda da abdest şart falan. Bu yüzden namaz kılamazmış da, oruç tutarmış. Niye? Orucun alakası yokmuş ki abdestle. Adam cünüpken de orucu bozulur mu? Bozulmaz. E tamam, bunu o demiyor. Yine o, ben ona akıl versem çok daha sapıklığına sapıklık katarım da. E, akıl bende çok. Ama akıllan değil diyor işte, orada duruyoruz. Akıllan olsaydı ne diyor? Mestrin neresi tozlanıyor? Altı tozlanıyor. Biz nereyi mest ediyoruz? Üstüne mesediyoruz. Halbuki altı yürüyürken tozlanıyor. Ama İslamiyet ne diyor? Meslin üstüne mesle diyor. E şimdi, oruçta, abdestle ne alakası var? Tamam bir alakası yok. Ama oruç niye tutamaz diyor. E ne bileyim niye tutamaz diyor. Namazı dört dekat diyen Allah öyle diyor. A Amen diyor, altı esas diyen Allah öyle diyor. Kur'an'ı Kerim Allah öyle diyor. Habibi öyle diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kafadan keyfinden konuşmaz. Ayette böyle söylüyor. İnhü ve la ha Kendine bildirileni söylüyor. O diyor ki oruç tutamaz. E şimdi o oruç tutamaz buyurduğu noktada sen de orucun abdestle ne ilişkisi var demeye ne hakkın var? Bunun gibi daha niye zekat kırkta bir? Kırkta olsun. Hayır yani nasıl biz onu ikiye çıkarabileceğiz şimdi? Niye bir? Niye kırkta, şimdi bu şeyler çıktı işte ne onun adı? Kapit bilmem ne? Antikapitalist. Antikapitalist, isminde şey, şey gel. ulan Müslüman'a ne lüzum var antikapitalist bir isim daha? işler çıktı ya Kulak yerinde 40 e, takırk diyor zekat diyor Kırk takırk Hepsini vereceksin diyor Sonra ne yapacaksın elini havaya açacaksın Sonra ne yapacaksın dilencilik yapacaksın Ne olsun Herkes dilenci olsun Zekat veren kalmadı ki kırk takırk da dağıtacaksın diyor E şimdi Senin aklına kalırsak böyle işte ya ileri ya geri ya. Don lastiği gibi din mi olur <gülüyor> Tutamaz dedi mi Hikmetini anlarsan anla Anlamazsan inan Vardır bir hikmeti de. Ben söyleyeyim bir hikmet. Hayız kan zamanı halsiz olur. Kansız olur. Cansız olur. Hulüve ezen. Bu bir hastalıktır, eziyettir buyuruyor Kur'an hayız için. E dolayısıyla Mevla da ne yapmıştır? Sen bu vakitte tutma. Temizlenince yani sahurun, iftiharın güzel yediğin zaman, kan kaybında olmadığı zaman da kuvvetin yerindeyken tut. O da bir kadınlara karşı nedir? bir ikramdır bir acıma vesilesidir Allah'ın acımasının eseridir yani anladığım kadarıyla bu kadar söylüyorum daha kim bilir altında neler var Ey ulvlad ey oğul madem ibadet ve taat görüntüdeki ibadetle kalmaz şerata uyarsan ibadet olur şerata uymazsan namaz da olsa kabul olmaz oruç da olsa kabul olmaz fe embakiyle ki o zaman sana ne lazımdır en yekuna olmalıdır kavl yani şerat sınır koymuş şeytana gidiyorsun kaç taş atacan 7 yani diyelim bir şeytana 7 taş atacaksın Ondan sonra bu kalkmış 77 tane atıyor. Niye? Sinirim çok bozuk bu melunadır. Bindirebildiğin kadar git. Olmaz. Sekizinciyi ya attığın zaman şeytan sana güler. Niye güler? Lan yediye kadar canımat tak etti der. 7'den sonra Allah'ın şeyini sayısını açtığın için sen de günahkar oldun benim gibi. Bana arkadaş oldun der şeytana maskara olursun. 7 dedi mi 8 atmayacaksın kardeş. İki tane kadıyı mevla sahabe çeker. Zina Bekarsa evlilik geçirmemişse yani o anda bekar olmak şart değil. Evlilik geçirmemişse 80 sopa mı? He? He? Laf yırtıp çıkartmayın durun. Femani celdeten el zaniyu zinadan kadın ve zani zinaden fezidu kullu her <gülüyor> birine sopa atın niyete te Ne demek? Yüz sopa. Yüz sopa aynen, iyi ki hafızız yahu, yani rezil olduk yoksa seni. Aa, burada canlı yayında size baktım da her tarafın müftüsü farklı ya. <gülüyor> Mübarek adam, öyle fetvan mı Neyse ki ayet var. Yüz sopa vurun dedi şimdi. Çağırıyor kadıyı, diyor ki sen buna ben yüz vur dedim, sen niye buna yüz bir vurdun? Sen buna niye yüz bir vurdun diyor kadıya, yani mahkemeye karar verdi. O da diyor ki, ya Rabbi diyor, çok sinirlendim namussuza bir de benden diyor. Sen benden adaletli miydin? Niye bir ilavettin? Öbünü çağırıyor. Sen niye diyor 99 vurdun? O da diyor ya araba herif sallanıyordu zaten ayakta zor duruyor. Kamçı vurdukça gidecek canı çıktı. Acıdım bir iki tane indirim yaptım cezasından. Ama sen benden merhametli miydin diyor? Atın bu iki kadıyı da cehenneme. Şeriat nedir? Allah'ın hudududur, sınırıdır. 100 ise 100, 7 ise 7. Kâbede bir tavaf kaç şart yedi. Sen bunu fazladan ibadet olsun. Dokuz yaparsan ne olur? Bozuldu gitti. Say yedi. Ya bunu efendim. Arafe gün, Arafat'a Arafat Arafa günde çıkılacak. Başka gün gittin. Arafat vakfe olmaz. Bugün burada olursan ibadet. Yarın burada olursan ibadet değil. Müzelife'de bayram sabah ibadet, vakfe sabah. Başka günler gitsen o sabah namaz orada Akşama kadar dikişler ayağı vakfe olmaz. Anlatabildik mi? Bunu bilmeniz lazım. Eğer bunu bilirseniz diğer bütün meselelerde kafanız çalışacak. Size ipuçları vermiş oluyor İmam Gaza Hazretleri. O zaman ne sormayacaksınız bir daha? Bu niye böyle? Şu niye şöyle? Her şeye karışmayacaksınız. Hikmetini Allah Teala bildirdiyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiyse, Hoca efendiler ulemadan bir şey varsa söylüyoruz. Ama söylemesek de ayet hadis hadisi olan yerde hüküm belli. Fe enbeğiyle ki o zaman sana gereken nedir? En yekûne qavlûke sözün de olacak, ve fi'lûke davranışların da olacak, muvâfıkal nişşerûi şerâta uygun olacak. İz, izil ilmu vel eğer bir insan ilim tahsil etse, yani tefsir, hadis, fıkıh bir ilim, bildiğimiz Kur'an ilmi, dinin. Ve amelû, amel de yapsa, yani namaz, oruç, aç, ibadet hepsini yapsa. Ama bilek didâ Şerata uymadan yaparsa ne olur bu? dalalün sapıklık olur. Şerata uymadığı noktada ilmi de ameli de sapıklığa girer. Fembe evet. gileke <gülüyor> O zaman sana ne gerekir? en la tehterra Sakın aldanmayasın bir şatfî <gülüyor> ''Ve tamat sufiyeti, biz tarika erbabıyız, biz tasavvufçuyuz.'' Diyenlerin şeriatı aşan, sınırlardan taşan e, belalarına, azgınlıklarına, e, ifratlarına, aşırılıklarına aldanmaman gerekir. Bugün bile bu sorun var mı? Var. Adam ne diyormuş bir tanesi? Ben o makama geldim ki, işte şu anda benden ibadet düştü. E şu anda da bu adamın televizyonu var. Bu adam, e bu adam e televizyonu var. Ve acayip de etkilenmemek. Eee, yani bazıları katla, yüzü de böyle beyaz beyaz, pudrayı mı fazla kaçırmış ne yapmış bilmiyorum. Eee, bir şeyler de yapıyor. Yaşlı adam, yaşlı o sizin bildiğiniz değil. Öbürü zaten karıları kızları kucağına oturturuyormuş. O, onu konuşmuyoruz şimdi. Onu konuşmuyoruz. Öbür beyaz sakallı falan biri varmış. Adam işte, neyse siz deyin ya ben mi uğraşayım mahkemelerle, şeylerle ya siz deyin da Bana ne? Ondan sonra efendim e Adam şimdi hatta bakıyorum bazı kanallarda Müslümanlara uyarı Nedir? Çok ağzından bal akıyor Şudur budur, çok tasavvuf, mürşit, tarikattan bahsediyor Sakın kanmayın diye Bazı siteler İhtarlar vererek resim koymaya başlamışlar O kişi hakkında yani Hani eskiden olur, elektrik direklerinde olur ya böyle hani şey olan, kuru kafa yani, <gülüyor> gidersiniz yani ha. Şimdi bunlara bir kuru kafa koymak lazım yani çünkü ne der, bu adama bir sapıtız adam gitti yani ha. Din imanı gider, adam diyor benden namaz düştü, yarın senden de düşürebilir çünkü tenzilata girmiş mağaza. Zaten adamda o yetkide var, peygamberim dediği için sen de kılmasan olur diyebilir sana yani. Bu duruma gelmiş memleket yani. Bunlara hiçbir şey diyen yok. Bunlar televizyonları serbest, konuşmaları serbest. Bunları hiçbir hapis, mahkeme, hiçbir şey olmaz yani. Hiç. Hep doğru söyleyenle uğraşıyorlar yani. Ne yapacağız böyle? E nerenin ajanıysa ama paraları nereden buluyorlar, bu kadar kanal kuruyorlar. Bunlar efendim benden ibadet düştü diyor. O bir kadın var. E, o kadın da bir alem şimdi. O da diyor ki işte bayağı yerlerde çok etkilemiş bürokratların karıları. Bunlar Ömrü'ye gidiyor. Efendim. Ne bileyim ben biz de gittik bir kere Ömrü'ye, bir de ticari vizeyle gittik, o zaman normal vize açık değil, herkes gidemiyor. Çok yüksek seviyede gidebilir. Yani izin vize yok. Bir kere gittim öyle ben. Birkaç gün gittim hani harem boş olsa ibadet rahat edeyim, yani izdamda kafamıza basıyorlar. Gittik orada bir arkadaş geldi, bir de, o otelin şeyinden, beni de yukarı, bir gün kalacağız Medine'de, Mekke'de kaldık bir gün. Vaktimiz yoldu. Geldi. İşte dedi bizim efendinin akşam sohbeti var, siz de gelseniz falan. Ben de zaten büyük bir evliya, şehit falan bir şey. Dedim bunu dedi ki Cemal Hoca efendi falan. Ben de Cemal de erkek adı ya. Ben de olur dedim yani erkekse falan şey değil yani. Fakat vaktimiz çok dar, uçağa falan yetişeceğiz, ziyarete gidiyoruz. Ama aynı oteldeyiz madem bir mübareğin duasını alalım falan. Benim benim yanımdaki de bizim Farsçacı Murat Hoca falan o da bana el kol ediyor, bir şeyler ediyor. Neyse bitti, ya, dedi o kadın dedi ya. Ya kadın da nasıl, nasıl bir şey? 400 kişiyle gelmiş, hep bürokrat, en yüksek seviyede bütün karıları ona bağlı. Türkiye'nin ileri gelenlere, isimlerini vermiyorum. Hepsi ona bağlı. Kadın diyor ki tesettüre yok. Örtünmek farz değil, örtünmek gerekmez diyor ya Allah'ın ayetini ah inkar edersin. Gitmiş şeyden, Amerika'da bazı yerlere Mevlevi şehliği vermiş. Kendi Mevlevi Şeyh'iymiş. Baş açık falan Mevlevi tarikatında Şeyh olsun. Post Bir de gitmişler Amerika'da falan da papazlarla bir yerlerle görüşmüşler. Mevlana'yı çok sevenler onlara da vekillik vermiş. <gülüyor> Asıla bak vekili anla. Yahu kardeşim bu tarikat papazlara da mı gitti ya şeyhlik? Hadi eskiden sapık şeyhler vardı şimdi papazlardan da şeyh olacak başımıza. Bu kadar sulandırdılar şeyini ya. E çünkü ne diyor bak, Sofiyye'nin diyor insanın başına bela olan, insanın ocağını batıran şeraatsız sözlerine aldanma ama bir anlatıyormuş kadın, bir anlatıyormuş, bir anlatıyormuş. Ya felsefe mantık, aruz ne yaparsa yapsın, ben çok alakadır etmiyor ama kardeşim evvela bir suratına bakacaksın. Bir hadis-i şerif rivayet edeyim, ondan sonra herkesin suratına bakma yetkisi veriyorum size. Yok icazet veriyorum. İcazet veriyorum. Utlubul hayra indi hisanil vucuhi. Hayır arıyor musun? Hayır. İlim, hayır, dua, bereket. Yüzü güzel olanların yanında arayın. Her Her yüzü güzel olana da aşık olup da peşine dolaşmayın. Onu demedik. Hayır arıyorsan Yüzü güzel olanı yani insanın yüzünde bir meymenet denen bir şey vardır. فَاسْحَابُ meymeneti مَا اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ diyor Kur'an. Şimdi bir adamın meymeneti olacak. Ha o zaman bakacaksın suratına. Şimdi suratında hiç meymenet olmayan bir insandan hayır beklenmez diyor bu hadis-i şerif yahu. Bir. İkincisi konuştuğuna bakacaksın. Peki yüzü çok güzel. Yüzü pırıl pırıl şudur budur. Ba konuştuğuna bakacaksın, e, bakarsan ki Efendim şerahsız konuşuyor, bunun yüzünün güzelliği kurtarmaz. Bu da diyeceksin ki ulan bu deccal mıdır, şeytan mıdır? Şeytan buna bayağı bir yaldızlama yapıyor herhalde diyeceksin. Benim gözüme güzel gözüküyor diyeceksin. Neden? Çünkü beyanı şerahsız. Yani hem yüzü güzel olacak, hem sözü de doğru olacak yani. Şimdi sözü doğru olmasa yüz güzelliği niye yaran? E şimdi der sana senden namaz düştü, öbürüne der ki efendim örtünmeden olur, öbürüne der ki Hristiyan da cennete gider, Öbürüne der ki sen efendim, Mevlana'nın tarikatındasın seni de kabul ettim. Ulan seni kim kabul etti de sen onu kabul ediyorsun? Mevlana'nın tarikatı sana mı kaldı ya? Ne yapacağız? Biz onun soyundayım, onun şeceresindenim, onun nesemindenim, buna da bakmayız. İsterseniz Mevlana'nın 36. torunu olsun. Mevlana da der ki, bütün Evliya da der ki, Halil Aydar Efendi Hazretleri de derdi ki, Yolumdan gelen var, dölümden gelen var. Ben ne yaparım? Dölümden gelen bin taneyi yolumdan gelenin bacağına bile feda etmem. Feda ederim yani. Yolumdan gelen bir taneyi o dölümden gelen bin tane feda olsun yolumdan gelenin bacağına. Şimdi burada büyükleri hiçbir zaman bu benim torunumdur, bu benim soyumdandır, buna uyun demez. Benim yolumdan gidiyorsa uyun der. Öbür türlü. İcazet almış. Efendim şundan aldım, bundan aldım. Yahu kardeşim bu icazet işleri de şeye başladı, toplamaya başladı ya millet. Böyle olmaz. Efendim ondan izin aldım, tarikat anlatabilirim. Buradan izin aldım. Kimi sözlü aldım, kimi yazılı aldım. İcazet İslam'da vardır. Ve istismar edilmemesi lazımdır. İstismar edilmemesi lazım. En nihayetinde biz senin icazetine değil, ameline bakarız ve konuşmana bakarız. Şeratsız bir hareketlerin varsa, konuşmaların varsa, e istersen kimden icazet aldın? Sağ al, bana ne? E Şerata uymayana biz uyamayız ki. Yenne suluk. Yenne suluk adet tarik bu tarikatın yolunda ilerlemek yekunu bir mücadeti, Nefisle cihat etmek, nefisle harp etmek suretiyle olur. En büyük cihat nedir? İnne ciaden nefsi, nefisle cihat Vel cihadül azamu en büyük cihat nedir? Hepsi cihattır. Cephede küçük savaştır, evde yatakta, camide mihrapta büyük savaş var. Büyük savaş var. Harbe gidelim desen. Şimdi cihat var desen. Efendim, maşallah İstanbul Ankara, dünya her Türkiye'nin çok yerinde güzel Müslümanlar var. Gençlik türedi, imanlı bir nesil yetişiyor. Ben inanıyorum ki binlerce Allah için canını vermek isteyen, vatanını müdafaa için, Rus gavuru gelmiş, Yunan gavuru saldırıyor desen çıkar bu memlekette. Yani o cihat daha kolay. Orada yüz binler, milyonlar bulursun belki de. Ama sabah namazın cemaatinde bulamazsın elli kişi. Bulamazsın. Namahreme bakmamakta bulamazsın. Zinayın eşiğine gelip dönmekte, fren yapabilmekte bulamazsın. Onun için Tebuk Muharebesi bin kilometreden döndü en zor muharebeydi. Harp olmadı. Tebuk'ta savaş olmadı biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Siz Tebuk Muharebesi deyince öbür harpler gibi kılıç kalkan birbirine girdiler zannetmeyin Tebuk'te Rumlara karşı Hristiyanlar bu İstanbul, Bizans falan e, İslam'a böyle ordu toplama hareketleri bir hareket yapınca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Biz varız diye gitti oraya kadar ki Bunları korkuttu yani bunlar sindi. Çıkılsaydı harp olacaktı ama Karşılarına düşman çıkmadı, yani harp olmadı. Ama bin kilometre en sıcakta git, deve yok, bir şey yok, bin kilometre gel. Buna dikkat edeceksin. Ne buyurdu o zaman? Raca'na minel cahadil asgari ilel cahadil ekberi. En küçük cihattan döndük, şimdi Medine'ye geliyoruz, herkes evinde rahat, camide, cemaatde ama en büyük cihata döndük. Dediler, ya Resulallah, bin kilometrelik hiç bu zamana kadar bu kadar uzun yola ilk gidiyor bu sahabe. Yani harp için, Allah için. Bundan da büyüğü nedir? Biz de anlamadık. Medine'de ne var? Hangi düşman var? Mücahede tül abdi hevâhu. Kulun nefsinin arzularıyla savaşmasıdır. Nefsin, nefsin seni o yana çekecek, şeytan seni bu yana çekecek. Namaz kılma diyecek, sünneti kılma diyecek, dört rekat kılma diyecek, iki rekat kıl diyecek, sağa sola bak diyecek, hızlı kıl diyecek, şu sureyi okuma diye Her dakika savaş! Bir abdest alıyorsun, efendim yavaş al işte kuru yer kalmasın, üç kere yap, dikkat et, sünnete uyu, misvak kullan, önlük kullan, üzerine dökme, şunu yapma, bunu yapma, dünya kelamı konuşma falan. Bir abdeste kırk tane savaş. Kırk tane savaş. Hızlı al der, bilmem yalap şalap aldırır, bilmem misvak şimdi vakit yok der, bekleyen var, telefon geldi, kapı çaldı. Bir abdesti sünnet üzere almak, meydan muharebesi yahu. Meydan muharebesi. Sünnet üzereye bahsediyorum. Sen nasıl aldığını ben bilmiyorum ve maalesef abdest aldığım şadırvanlarda ve yanımda gezen arkadaşlarda ve gittiğim yerlerde rastladığım insanlarda abdesti çok kötü görüyorum. Cemaatimizin maalesef abdest sorunu var. Çok tehlikeli. Yani kuru yerler bırakıyorlar. Hadi farz bile bir kere, bir keresi farz ama kuru yer kalusa o da olmaz ki. O da olmaz. Ki üç kere sünnet yapmak lazım. Güzel abdest almak lazım. Esbekal bütün hadisler mentevazla vuzu-i benim bu abdestim gibi abdest alırsa diyor. Hep müjdeleri söylüyor, günahları dökülür, şöyle olur, böyle olur, cennet kapıları benim gibi abdest alırsa diyor. Dikkat et buraya şimdi. Hadis-i şerif demiyor ki rastgele abdest alsa. Benim gibi. Hep bütün hadislerde esbehal vuzu. Kim abdestini tamamlarsa. Sıcağı var, soğuğu var, hastalığı var, yorgunluğu var, sabah namazında uyku sersemliği var. Yalap şalap abdestler var yani şimdi. Bir abdesti bile daha nefislen halledememişiz sorunumuzu çözememişiz yani. Ne yapacağız? Bu tarikat yani Allah'ın yolu cihatla olur. Yani nefisle cihat, şeytanla cihat, düşmanla cihat, kafirle cihat, münafıkla cihat. Her türlü cihatı var bu için. Sadece seferberliktir. Düşman geldi, çıktı dışarı değil. Bu İslam bir bütündür. Onun için sen efendim ben tarikata girdim. yolumu aldım. Uçuşa geçtim. Namaz düştü. Ne yaparsan yap. Her şey helal. Öyle bir şey mi? Bu zındıklıktır. Bu böyle tasavvuf olmaz. Çünkü kafirlerle cevap, efendim, e, onların hileleri açık olduğu için, ondan sonra yenildikleri zaman defolup gittikleri için, ondan sonra görünen ve hissi varlıklar oldukları için, onların okundan, mızrağından, kalkandan, siperlen, kaleyle, kuleyle kurtulmak kolay olur. Ama bu nefisle, bu şeytanla, e, iş zor e, ve kat'iş-i şehvetin nefs nefsin şehvetini kesmek nefsin kötü isteklerini kesmek için çalışmak ve katli hevaha onun arzularını öldürmek bu nasıl olacak bir şey bir sen tarikata girdiysen şeriattan daha fazla gayret edeceksin şeriatta ramazan orucu varsa tarikatta başından 3 ortasından 3 sonundan 3 Pazartesi, perşembe, aşure, Berat, dolu oruç var. Artıyor. Ee, bir şey bir riyazatı, riyazat kılıcıyla. Riyazat ne demek? Az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek. Ta bu bizim tarikat dersinde ben de az çok gece mi geçtik, gündüz mü geçtik belli değil de. Geçtiğimiz derslerde, daha dördüncü derste hatırlıyorsam, Dördüncü, beşinci derslerde, nakşi tarikatinde ders kağıtında yazar. Artık yemek içmek şeylere dikkat edilecek, az yenilecek, az içilecek, az uyunacak falan. E şimdi sen geldin sen kaçıncı ders? Ben yirmi birinci dersteyim. Dersleri bitirdim. E dersleri, sen, dersler mi seni bitirdi, sen mi onları bitirdin belli değil. Dersleri bitirdin ama hiç üzerinde bir alameti yok. Bir oturdun bir öküz maşallah yani. Böyle de bir tasavvufta bu kadar da bir yemek yok yani. Hepsi maşallah 180 okka ya. Tarikatı bitirmişsin. Nasıl oluyor? Biraz az ye. Riyazatla nefsin keseceksin. Ha, kurşt efendi gibi olursan Allah rahmet etsin. Allah. O kurşt efendi gibi adam ben bir şey demem. Ay 120 belki kilo vardı, 130 vardı. Ama yemek de yerdi. Maşallah yerdi yani. Resul Hoca derdi ki hocam benim Allah selamet versin hocama. Onostojer dedi yav dedi bu adamda hiçbir keramet elucum yok. Niye derdik? Biz de talebeyiz o zaman. Yav dedi yatmadan evvel bilen ayran içiyor derdi. Bilen, leen. Böyle böyle böyle yok. Ben görüyordum bak kazandan gelirdi köyde böyle bilen. Lokur lokur lokur lokur olacak. Şimdi bu ayranı sen içsen 3 gün kalkamasın. Sabah namazını da bırak. Gece bir oldu mu, 2 oldu mu koca dağ gibi bir de baksın yatak yorgan daha kalkıyor. Gece 2'den sonra Kursut Efendi yatakta bulamazsın. Tehcüt, tehcüt, tehcüt, ağlamak, sızlamak, işrak, kuşluk, delail, enam, virt, cil, tarikat dersi, uuu. Ben daha öyle adam görmedim ya. Ha şimdi bu yesin. Niye? Bu motoru yakmış, bu ateşi tutuşturmuş. Buna ne kadar odun atarsan o kadar faydası var. <gülüyor> Ama senin benim zaten iki kibritlik canında yakıyoruz, hemen üstüne bir kül... Söndürüyoruz. Bizim motor tutuşmamış ki. Bize verdiğin içeride kalır, yanmaz. Yanmaz. Onun için bisinlik az yemek, az içmek içine, çünkü mide bütün şehvetlerin kaynağı mide. Tenasürüz bunun şehveti nereden kaynaklanıyor? Midede. Karnı aç olursa aç ayı oynar mı? Oynamaz. Desen şu karıya bak, der ki nerede bakayım, Gözümü müfer yok, gel horon yapalım. O da horon yapacak hali mi var? Muklama mı yedim de horon edeyimler? Karnı boş olan ne oynayabilir, ne efendim cinsel düşünebilir? Çünkü kafada bir şey kalmaz. Şimdi bunlar birbirine bağlı. Yeme içme çok oldu mu? Tenasül uzvunun isteği. Oradan mal hırsı. mal hırsı? Çünkü evet tenasül uzvu kadın ister, kadın para ister. Öyle mi şimdi? Gidiyoruz zincirleme, cehenneme doğru gidiyoruz. Bakalım Allah muhafazayla ya Rabbi. Oradan efendim... Mal isteği ve hırsı... Maldan sonra iş nereye gider? Makam mevki. adamda mal... Mertebe, rütbe de olursa... Bütün afetler onun peşine... Mayıs yağmuru gibi yağar. Kibir, riya... Haset, adave... Kin, nefret, hırs... Çünkü neden? Mal... Korunmak ister, rütbe korunmak ister, koltuk sandalye korunmak ister. Bu sefer kendine düşmanlar belirler, bu koltuğu altımdan çekmek istiyor. Hadi ona bir entrika, hadi buna bir ondan kurtul. bundan. Benim niye böyle bir derdim yok? Bir minder var aldım onu da alırsanız ayakta konuşurum, ne yapayım şimdi ya? Bir aday olacak mıyım seçimlerde? Yok. Parti başına olacak mıyım? Yok. Bana teklif etse istediğim makam mevkiyi alır mıyım? O zaman kimseyi kıskanır mıyım, rakip olur mıyım, şunu devrelim, bunu indirelim, bunu şey edelim, çok para kazanalım, bir, şey, bir televizyon kuralım diye dilencilik yapacağım yani, dilencilik yapacağım. Ne yapalım, vaazlar devam etsin, ne yapayım ben? Ne derdim var benim? Üzerimde bir malım yok, mülküm yok, oturduğumuz evden başka bir yerim yok, kira aldığım bir gelirim yok. Allah peygamber şahit olsun. Bir kira gelirim bile yok. Millet misket gibi oynuyor bizden, o zengin geliyor, bu zengin gidiyor, Allah işlerini rast getirsin. Ben bir şey demiyorum. Ama sizin bu cemaatin din işine sahip olmanız lazım. Dünya işini şey. Allah rızıka kefir, yiyoruz, içiyoruz. Biz efendiden dua aldık. Zengin olma duası alamadım. İşte muhtaç olmama duası aldım. Ama muhtaç olmamak için çok çaba sarbetmem etmem gerekiyor. O da ilme yarıyor. Çünkü kitap yazıyorum, şunu yazıyorum, bunu yazıyorum. Telif alayım, bir şey alayım, iyiyim diye. O da ilme yarıyor yani. Demek Mevlâ onu da öyle yaptı tabii ki. Hayırdır be çünkü benim nefsim şuna meylediyor. Gelirim olsa kenarda e, sırf ibadete çekileceğim. Bırakacağım bu işlere. O da nefisten belki işte. Efendi orada devreye giriyor mürşit Devam edecekse. <gülüyor> Diyorum yoruldum, hastayım, hapisler, süreçler çok sıkıldım. Gideyim Mekke'ye medine oturayım. Ya, ümmeti kime bırakacaksın diyor. Burayı bırakamazsın diyor. Burayı da bırakamazsın demeyince. Burada da bu hizmetin devamı için tabi bazı şeyler Mevla bilir işini yani. Kimi zengin edecek, kimi fakir edecek, kimi orta edecek. Allah bilir işini. Biz razıyız herhalükarda. Ama bir hizmet yürüsün para diyor yedi senedir devrede bir kuruş para aldığım yok. Bana ne yani? Sohbetlerimiz bedavadır. Ama bu işler birbirine bağlı şeyler. Ama diyor ki geriden geldi mi nereye bağlı diyor? Hepsi mideye bağlı diyor. Yani zaten derler yani bu kar, karın meselesini işte. Bir Bütün millet derler. Bir lokma ekmek için çalışıyorsun. Lan ne bir lokma ekmek? Kaç lokma ekmek var hala çalışıyorsun. Niye çalışıyorsun? Bir lokma ekmek değil işte. Numara yapma. Bir mu ekmek, ekmek parası, ekmek bu. Ne ekmek parası? Senin ekmeğin içine jip sığıyor, villa sığıyor, yat sığıyor. Ama ekmek! Tost ekmeğini büyük yapmışsın herhalde. <gülüyor> bu kadar ekmek parası olmaz ki. Yani her şeyin de bir usulü var. Yediğimiz belli, içtiğimiz belli. Ama... ...çok yersen, çok içersen... ...nefsani arzular... ...galebe çalar, oradan mal hırsı... ...oradan cağırsı, yani rütbe makam... O ...oradan sonra... ...afetler peş peşe gelir... Ve insan helak olur gider ama işte kendini anlatsan hanıma anlatamıyorsun onu anlatsan çocuklar geliyor çocuklara anlatabiliyorsun işte böyle bir dünya. Ama az yemek az içmekle manevi yolda ilerleme çok çabuk ve kolay olur ama tabi ki hepten kuvvetten de düşmemek için biraz da normal yemek lazım. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ma min amelni habu ile Allah teala min eljouhi ve Allah-u Teala'ya açlık ve susuzluktan daha sevgili hiçbir amel olamaz. Ama açlık susuzluk derken hem oruç tutma hem de aç susuz kal. Öyle aç susuz kal demedi. Oruç yani. Ama aç susuzlukta da şu vardır. Efendim sofrada birkaç çeşit vardır. Bir çeşitle iki çeşitle iktifa edersin. Bir dilimle iki dilimle iktifa edersin. Bu Allah'a sevgili midir? Sevgilidir. E 40 tane yemek var. Sen onu Allah için desen yarabbim lezzetlerimizi ahirette terk edelim, çünkü bu ağırlık yapacak, ibadetten falan. E, o zaman Mevla'ya sevgilidir. <gülüyor> karnını dolduran, Karnını dolduran diyor bak, doyuran demiyor. E çünkü doymak neye göredir? Doy, doymak orantılı, nispidir. Yani, Adam doyduğunu anlamayan hastalık da var biliyor musun? Doyuyormuş da doyduğunu anlamıyormuş, çatlıyormuş. Yani develerde öyle bir hastalık var. Sudan falan doyduğunu anlamıyor. Çatlayan böyle bir hastalık da var. İnsanlarda var mı bilmiyorum. Karnını doyurabilirsin. Ama mideyi üçte böleceksin. Üçte birini yemek, üçte birini su. Üçte birini hava, nefes. Sen ne yapıyorsun? Üçte üçü yemek. Suyu da <gülüyor> dışarı dök. Ondan sonra kaçak yapsın. Efendim nefesi de zor az. Ondan sonra hastaneye kalk. Nefes tarlığında. Karnını doyuran, dolduran diyeyim. Karnını dolduran, helaldan ha! Haramı konuşmuyoruz. Karnını dolduran göklerin manevi alemine geçiş izni alamaz. Yani ruhani miraç yapacağız falan falan. Kalırsın yerde. Ne kadar ağırlık varsa aşağı basar. Seyyidül amali Elcu amellerin efendisi Allah için aç durmaktı. Amellerin efendisi. İşte de kılıyorsun, kılıyorsun, kılıyorsun. İşte Başta var amel. Bu da amel işte. Öbürü de orada az yiyor. Amel. Kılletu't-taam <gülüyor> <gülüyor> az yemek, hiye'l-ibadetü <gülüyor> hep hadisler. İbadetin ta kendisidir. Sen orada sabah kadar kılarsın, öbürü de orada az yer. Ama işte sen sabah kadar kılarsın ama yemekte de freni kaçırırsın. Fren patlar, gidersin. Öbürü de orada az yer ibadet olur. Eftalukum indallahi atvelukum cuan ve Allah indinde en kıymetliniz. Açlığı en uzun süren, Allah ayetlerini tefekkür ve düşüncesi en uzun soluklu olandır. Bakarsın böyle düşünüyor. Niye düşünüyorsunuz? Ben de adam Allah'ı düşünüyor. Meğer keçisi kaçmış onu düşünüyor. Hindi gibi düşünüyor. Dünyalık düşünceleri demiyor burada. Allah'ın ayetlerini, ahireti, böyle şeyleri düşünmek hiç şu anda öyle bir düşünen gördünüz, rastladın mı? Bu kadar yakınınız var, tanışınız var, karınız var, kocanız var. Bu değil mi? Böyle dertlenmiş düşünüyor ama uzun uzun. İşte orada Allah için düşünen adam çok az bulursun. Ha bir derdi vardır, ölmüştür, hastalığı vardır, birinin derdi var. Onu düşünür. Allah'ın ayetlerini düşünmekte uzun uzun dalan giden çok az adam çıkar çünkü. Yahu. Zaten biraz böyle sessiz dursan, biraz okursan, hanım hemen miskillenir. Ya bir şey mi oldu? Bir soğukluk görüyorum. Ya biraz Allah'a düşen. Bırak bu işleri sen, ne Allah'a düşünüyorsun? Ya bu kadınlarla kaldık derdi ya. Ya Allah'a düşünüyorum, sen inanmaz ki Allah'a düşündüğüne. Sen beni düşün der ya, sen ne Allah'a düşünüyorsun? Senin der tefekkür, ne tefekkürü? Sen var bine, bir bit yeni var der. Yani hakikaten Allah düşünüyorum desen de tutturavatsı ya. Yani. Sen de hanımından falan nasılsın diye bir şey muhabbet mahvetti yapacaksın. Allah artık ne bileyim hanım uyurken düşüneceksin yani. Şarık <gülüyor> al. Hanım uyurken kalk teçhiz kıl yani. Ne yapacağız? Bazıda kadınlar öyle, adam öbür türlü. Tabii kadının durumu daha zor. Şu kadın mutlaka kocası otur dedim oturuyor, konuş dedim konuşuyor tabii kadında da durum daha zor, itaat da etmesi gereken durumlar var tabi, kadıncağız tefekkür edeyim falan, ancak adam işe giderse rabıta yapsın, murakabe yapsın, öbür türlü tabi adam işkillenir, sen niye bana soğuk duruyorsun, hiç ilgilenmiyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. ya Yarabbel alemin birbirimizin başına bela olmayalım ya, olmayalım birbirimizin başına bela ya, ya sofra belli, yemek belli, yatak belli, beni konuşturmayın, herkesin zarureti var, aceti var, ihtiyacı var. Allah Teala İslam şeyi de müsaade etmiş. latife edilebilir. Çoluk çocuğuyla hanımıyla şakası şamatası bunları bile ibadete yazmış. Günah yazmamış ya. Ama dozunu kaçırmayalım be kardeşim ya. Yani 24 saatlik birliktelik diyelim ki evde iş dışında 12 saat, 14 saat birliktelik. Bunun 10 saati de la la geçmez ya. Biraz oturup rabıtan olsun. Seccadede tefekkürün olsun be kardeşim. Biraz Allah'a düşün ya. Karısı kocası birbirine uğraşıyor ya. Ya on iki saat vermiş Allah sana diyelim. Kocanın işini de çıktı. On dört saat. Ya burada iki üç saat Allah'a vakit yok mu be kardeşim? Yok mu? Namazlar pat patküt. Dört pat yökat farz dört dakika. E bu kadar mı Allah'ın hakkı ya? Bu kadar mı Allah'ın Biz böyle nasıl eftel ümmet olacağız? Hiç gözükmüyor ufukta böyle bir şey. Ve gadukum ilallah. Allah'ın en kızdığı. Sizin içinizde Allah'ın en sevmediği adam. Birbirine bağlı üç sıfat. Ekul çok yiyen, neum çok uyuyan, şarup çok içen. Zaten çok yiyip çok içti mi çok uyumak kaçınılmazdır. O kaçınılmaz. Durum bu. Yine buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Adem Şeytan Ademoğlunun nerelerinde gezer? Kan damarlarında gezer. Kan nereden gidiyor? Vücutta kansız yer zaten kanser oluyor. Her hücre kanla. Kan nereye giderse şeytan oraya akış yapabilir diyor. Bu çok tehlikeli bir düşmanla karşı karşıyayız. Peki nasıl yapalım bu şeytana karşı? Herkese, hocam bir okuma var mı? Bir üfleme var mı? İyi ben sana üf, üfleyeceğim şeytan sana yanaşamayacak. Öyle olsa kendimi üflerdim zaten. Şeytan cirit atıyor benim etrafımda, içimde. Öyle üfleme okumak var. Bir dua buldum şimdi. Ee, İmam Ebu Talib Mekke Hazretleri'nin Kutül Kulüb'te ilk körde... O kadar da bakarım kitaplara, ilk gördüm yani, bunu diyor üç kere okursa diyor şeytan o gün günlük, etrafında bile dolaşamaz diyor. Bu etrafında bile dolaşamaz biraz hoşuma gitti. Çünkü bizim içimizdeki etrafta dolaşırsa mutlaka giriş yapıyor. Yani biraz uzak bir dua buldum yani etraftan da. Yazacağım inşallah on dergiyi, hatırlatırsınız bana. Fakat şeytan kan damalığına gezer, peki neyle bunu uzaklaşır? Şu duayı oku, bu duayı oku, tamam Allah kabul etsin. Ama kardeşim hep beleş arıyorsun ya. Hep beleş arıyorsun. Şeytanın damarlarını daraltın. Geçiş noktalarını sıkıştırın. Şeytanı içinizde kapatın. Şeytan ne yapamasın? Gezme imkanı, fesat, fitne ve vesvese fırsatı bulamasın. Neyle daraltacağız ya Resulallah? Tabip sensin, hakim sensin. Her şeyi Allah sana öğretmiş. Biz bir şey bilmiyoruz. Bilcu'i vel Açlık ve susuzlukla şeytanın akış yerlerini daralt. Yani oruçlarla, az yemekle, iki öğün, iki öğünde de böyle çok az. Yani birden üçte biri hesabıyla. Böyle yaparsanız şeytan sizde cirit. Yerseniz çok, şeytan sizi esir alır. Aşar Allah anh'a buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Edîmûn karhevâ bil cenneti tüftehlekûm. ''Cennetin kapısını çalmaya devam edin, bir gün açılacaktır.'' Cennetin kapısını çalmaya devam edin. Size açılacak. Hazreti Ayşe annemiz dedi böyle, keyif edeyen, ''Ya Resulallah nasıl yani kapıyı çalma neysel biz? Sen öğret de bizi anlayalım, cennetin kapısını nasıl çalacağız?'' Buyurdu bir ''Cu'i ve zameyi, açlık ve susuzlukla'' ''Aa tabii ki böbreğini çürütecek kadar su içme demek değil.'' Bunun usulü ne? İslam'a uygun. Ne demek İslam'a uygun? Oruçlar zaten belli. Orucu artırabilirsin. Her ayın başından üç, ortasından üç, sonundan üç. Özellikle yan ortasındaki on üç, on dört, on beş sonra pazartesi, perşembe bayağı bir oruç ediyor yani. Ayın yarısına tekabül edebilir. E, oruç. Bir de normal yediklerinizde de az yemek. Dengeli yemek yani. Vücudun ihtiyacı kadar. Doktora gitsen şey var ya diyetisyen diyetisyen. Karılar güzelleşmek için kaç ay, yıl, yemeye içmiyorlar. E sen Allah'ın rızası kazanmak için biraz az ya da? O kadınlar nefes için yemiyor, içmiyorlar, sen Allah için biraz yeme içme. E diyet gidiyorsun, diyor sana günlük ne lazım, senin işine soruyor. Mesela, bize çok şey, her dakika her yeni doktora gidiyoruz, <gülüyor> bize diyet az atıyorlar yani. Efendim şunu, karbonhidrat su var, bu su var falan. 2000 kalori lazım diyelim, yani normal insan, bilmiyorum işte. 2000 kaloriden aşağıda biraz herhalde e, şu olur. Kemikler, zayıflar bir şeyler. 2000 kalori. 2000 kalori neyle alın? 2000 kalorilik sana bir liste veriyor. Yani adam ne demiş? <gülüyor> Doktor bey demiş bunu yemekten önce mi yiyeceğiz sonra mı yiyeceğiz demiş yani. <gülüyor> Aa, işte o liste de ona göre oluyor. İki dilim ince kepekli, kibrit kutusu kadar peynir, bir domates bir hıyar. <gülüyor> ne olacak yani? Hıyarın ne zararı var ne karı var. Cilde yarıyormuş ayrı dava. Şimdi sen ben diyorum hadi diyetisyenleri de kabul edelim biz. Yani 2000 kaloriyi baz alalım çünkü hepten kendinizi çaptan düşürmeyin. Namaza gelemeyecek haliniz kalır. Ondan sonra hafta sohbette yok. Hocam hani bu haftaki sohbette çok etkilendim. Yemeği içmeyi kestim otomatik. Sonra yan gelip yatıyorum. Yataktan kalkamadık, sohbete gelemedikten sonra öyle az yemek olmaz. Ama diyorum bak, bir iki bin kalori hesabı yapsan, Tıp ben sabit olan bir şey var. Bu zaten yani kaç dilimle yetiyor. Birkaç dilim ekmek adamı bir gün götürüyor ya. E sen mübarek adam, börek ayrı. Börek, lahmacun, kek, pasta, ekmek ayrı. Bir öğünde kırk tane karbonhidrat yiyorsun. Bir öğünde... Bunlar oluyor bir öğünde 2000 kalori geçiyor bazen bir öğünde nasıl ki ba Evet la bittamat ve tür <gülüyor> rahat ve tür rahatı sufiyeti ve tür rahat diyelim. Bu şeriat, bu tarikat, bu Allah'ın yolu aşılır, murada ulaşılır. mevlaya kavuşulur, cennete cemaline ulaşılır. ama. Böyle şerata uymayan tarikatçıların şeratsız laflarıyla, uydurmalarıyla, asılsız kelimeleriyle, hurafeleriyle aşılmaz. Şeratla aşılır, sünnete ittibariyle aşılır, bir de riyazatla aşılır. Riyazat nakşi tarıkında işte 40 gün çileye girmek falan yok. Gerçi vardı. Bizim Efendi Hazretleri'ni, Alaedir Efendi Hazretleri sokmadı Erbahine. Yoksa istedi beni Erbayne sok dedi birkaç kere. sokmadı. E mektubatta da İmam Rabbani Hazretleri diyor Evliyaullah'ın nazarı Nakşibet tarığında himmetleri bazı kaç Erbayne bedeldir falan. Sünnete uymak mesela. Ama Alaeddin Efendi Hazretleri Erbayne girdi. Alirza Bezaz Hazretleri bandırmada soktu onu Erbay. Erbayn 40 demek. Çilehane diyorsunuz ya çile. Çile de 40. Kırk. 40'tan geliyor. İşte orada 40 gün meşgul oluyor. İşte benim yiyeceği her gün azalıyor. Azala, azala, azala, günlük iki tane zeytine kadar belki de düşüyor. Günlük, 40 gün, devamlı zikir ibadet falan, acayip bir şey, zor bir şey tar. Hatta Aladin Vazedir diyor ki, yani tekke de biz girdik, kaç kişi, o tefsirciyle, hadisçi, dolu alimlerle girdik diyor. Yani şey Efendi onları şey, serfayda, o kadar acıktılar da geceleri diyor bazı kere gizli gizli gidiyorlar koca alimler şöyle komşulardan ekmekmekmek ekmek, dileniyorlar yani. adam adamlar diyor. Yani tabi ki bu tasavvuf tarafını söylemiş Şerahatta mecburiyet yok bunda da yani ne acayip bir şey değil mi? Koca alim fazıl adamlar ama şey Efendi'ye de rezil olmamak için ona da bir şey diyemiyor. Gece mece gidip komşudan ekmek alıp yiyormuş yani. Ben sabrettim derdi. Ki Aladere ben de 140 okka yani gürbüzler soyadları gürbüzler zaten yani yaratılış çok çok az yer ama tabii vücut bir de gürbüzlük hari bir şey o kadar az yedi halde Ve lakin derdi ben sabrettim bir iki zeytine bile yani o kadar vücut yani 140 okka vücut yani iki zeytinden durdum derdi. Sabır ister ya Allah'ın yoluna kavuşmak sabır ister. A ben size öyle demiyorum bak size ben 2000 kalori koydum ya. İki bin kalori size az mı ya? Bunu hesap edin ama ondan yukarıyı da yememe gayret edin. Hayırlı uzun ömürlü olursunuz. Hastalığınız az olur. Yaşlılığınız güzel olur. Hakiki söylüyorum. Yoksa bu gidişat iyi değil yani. Kırık kırak dönemi. Yani şimdiki Facebook, mesut bir şeyler diyorsunuz. Bunlarla tamamen damarlar tıkanır. Allah muhafaza ibadette kalır. Adam çabucak gencecik felç olur. Helak olur gider yani. Bu şeriat, bu tasavvuf, bu tarikat, hakikat bunlar... Sağlık da burada, huzur da burada, iktisat da burada, tasarruf da burada, ekonomi de burada, ahiret huzuru da burada, dünya ahiret selameti bu beni mübini İslam'dadır. Bunu açtığın zaman zaten frenin patladıktan sonra nerede duracağın belli değildir. Allah bizi yolunda daim eylese. Çok güzel vaazları daha var, ben birkaç sayfa daha okuyacağım dedim ama... İzahsız okumak uzun gider. İzahlı yapalım yani. Onun için bunlar bu kadarla iktifa edelim. Buyurun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli ve nefesin adedem avsehu ilmulllah. Bir la ilahe Allah Muhammedursat desen peşine dersen ki fi kulli lemhetin, her saniye ve nefesin her nefes Aded-i Allah'ın ilminin kapladıkları sayısınca. İşte o ne yetmiş bin ne 70 milyon ne yetmiş katır katrilyon. Bunu ezberleseniz her zaman kullanırdınız. Fî kullil her saniye ve nefesin alıp verdiğimiz nefes. Aded-i mâ Allah'ın e, ilmiullah. Allah'ın ilminin kapladıkları sayısınca. Allah ne kadar biliyor? Neleri biliyor? İşte var. Yani o zaman o kadar sevap gidiyor. Beraber yapalım bak. <Sessizlik> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli, kulli ve nefesin, ve nefesin nefes. adedema, adedema, adedema. ve sihahu ilmullah. <Sessizlik> <Sessizlik> Amin ya Rabbi. Bu bugün ölenler şanslıymışlar bunlar. Hepsini hediyeledik ya Rabbi. Gökler yerler alamaz bunu, bunu sevabını, Göklerle alemler alamaz. Sen bize de iman selameti ver ya Rabbi, üstü ver ya Rabbi. Kelime-i şehadetle çenek almak nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran Fatihain. Rabbil Rabbel alemin ve Rabbil hayran nasirin ve ya hayran Fatihain. Elhamdülillah Rabbel alemin ve salatu ve selamun yasirin. Nurseline ve ala aleyhi ve salamun yasirin. Neselüke el cenne ve na'udübüke minen nâr. Allahümme aselüke rıdâke vel cenne ve na'udübüke min sekatike ve nâr. Allah El cennete ve makvar rabbe ileyha min mu'amel. Ne'audu bika minen ve makvar rabbe ileyha min mu'amel. Amin ya Rabbi. Hastalara acil şifa, dertlilere deva, borçlara eda ya Rabbi. Min Allahümdâne se'elüke min khayr mâ min nebiyyüke muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne'audu bika min şerrime se'eleke min sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente'l müste'anü aleke'l velâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bilâ ilâh. Ali'l-Azîm. Amin Allahümdâne se'eleke اعوذ بك من الشر قل لي عاجلي عاجلي ما علمنا وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل اقوى التو رشدا اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهي لنا El-Habib-i'l-Ali-l-Kadri, el-Azîm-i'l-Câhi, vel ali il vel dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husûlü için. As-Salâtu ves aleyke ya Rasûlallah, as-Salâtu ves aleyke ya Habîb-Allah, as-Salâtu ve's-Selâ, aleyke ya Seyyid-el-Evelîne ve'l-Âakhirîn, Sübhâne rabbike rabbil izzeti Amma yâsifûn, فَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ فَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Habibullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Her kim en büyük ölçekle yarın ahirette ölçülmek, mizanda en büyük sevabı almak istiyorsa sözlerinin sonunda, meclislerinin bitiminde, e, toplantıların hitamında son sözlerini olsun سُبْحَانَ Rabbi, rabbil الْعِزَّةِ عَمَّا يَصَفُونَ ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ahirette bu bununla kalkan meclisten dersen onların alacağı ölçekle kimse sevap alamayacak en büyük ölçek onlara ona göre bunu da arasıra yapıyor unutmayalım sonunda bu da meclisimizin hitamı olsun hitamı misk olsun ka dünyanız ahiretiniz mamur olsun Amin. öldüğünüzde kabirleriniz misk olsun misk dolsun cennet cemalullah manzaranız olsun Amin. Amin diyen dileniz narici hayimden azad olsun. Amin amin bihurmat tahav yas. aleyhi ve Muhammed ve alihi ve sahbi. Selmet tecdimen rabbil alamin. Efendim sallallahu aleyhi ve ali beçin ali olsun. Ve şeyhimizin ali adil efendimizin silsilemizin ruhu için alfatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <gülüyor>